Bugün sizlerle Abese suresinin tefsirini okumaya çalışacağız. Abese suresini anlamaya çalışacağız. Hatırlarsanız geçen hafta naziat çekip alanlar meleklerle ilgili olan onları anlatan sureyi tefsir etmiştik. Onun son bölümü olan Firavun Firavun'un başına gelenler Musa Aleyhisselamla Firavun Musa Aleyhisselamla Firavun arasında yaşananlar bunlardan bahseden o sureyi okumuş, anlamaya çalışmıştık. Bugün ise abete abete kelimesi arkadaşlar Arapça'da suratını asmak, suratını ekşitmek anlamlarına geliyor abete. Bu surenin bir iniş sebebi var. Bu surenin bir İniş sebebi var. O da şudur. Ki bu rivayet Tirmizi'de geçiyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Mekke'nin ileri gelenlerine davet yapıyor. Mekke'nin önde gelen ileri gelen müşrikleri Peygamberimizin huzurunda aleyhissalatü vesselam onlara İslam'ı tebliğ ediyor. Tabi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin daveti İslam'a olan daveti her şeyi, herkesi kapsıyor. Büyük, küçük, zengin, fakir. Bütün insanlara Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ayırt etmeden davet yapıyor. Bu Mekke'nin ileri gelen Kureyşleri, yöneticileri, büyükleri, zenginleri aleyhisselatü vesselamın yanındayken Birden ama olan gözleri görmeyen sahabe çıkıp geliyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in. Bu sahabe İbn-i Ummu Mektum. Bu sahabe ayrıca Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin camisinde biliyorsunuz müezzinlik yapan bir sahabe. Müezzinlik yapan bir sahabe. Orada Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme bazı sorular sorup bir şeyler öğrenmek istiyor diğer sahabelerin gelip Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme bir şeyler sorup bir şeyler öğrendiği gibi aleyhissalatü vesselam da ona böyle pek cevap vermiyor onunla pek meşgul olmuyor onunla pek ilgilenmiyor çünkü burada Mekke'nin ileri gelenleri var onlara ne yapmak istiyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Tebliğ yapmak istiyor. Dini öğretmek istiyor. Ve allah Teala bu sureyi indiriyor. Bu olaya binaen. Tabi surenin ilk kısmında, ilk bölümünde bu olay anlatılırken surenin diğer bölümünde daha önceden de söylediğimiz gibi genelde Mekke, Mekke'de inen Mekki olan hicretten önce inen surelerde ayetlerde olduğu gibi allah Teala yine ne yapıyor? Bizlere kıyametten bahsediyor. Hatta surenin son bölümünde. O gün diyor o çığlık geldiğinde o ses kıyametin sesi yahut da suura üflenildiği zaman o suurun sesi geldiğinde o gün diyor kişi insan ne yapar? Kaçar. Kimden kaçar? Kardeşinden kaçar. Kimden kaçar? Annesinden kaçar, hanımından kaçar. O gün herkesin diyor, kendine yetecek bir işi vardır. Meşguliyeti vardır. Yani, kıyamet gününden bahsediyor ki Mekkeli müşriklere diyor ki, sizin inkar ettiğiniz gün, tekrardan dirilmeyi kabul etmediğiniz gün, öyle çetin bir gün olacak ki, kişi kardeşinden kaçacak. Annesinden kaçacak. Çoluğundan çocuğundan kaçacak. Hanımından kaçacak. Ardından Teala müjdeyi veriyor. O gün bazı yüzler vardır ki parlar. Aydınlıktır. Yüzleri parıldıyor. Bazı yüzler de vardır ki suratları nedir? Asıktır. Üzerlerinde toprak vardır. Ve kapkaradır. Simsiyahdır. Kıyamet gününde yüzler iki türlü. Bembeyaz ve saf kara. Evet. Bismillahirrahmanirrahim. Abese ve tevallah. Ne demekti abese? Abese suratını eşittir Kur'an-ı Kerim'de kıyametten bahsedilirken, kıyamet gününden bahsedilirken, allah Teala o günün vasıflarından bir vasıfı da diyor ki, abus, abusan kam tarira, abus suratsız demektir. Yani kıyametin o günkü hali nasıl? Çok böyle ekşi, soraksız. Kıyamet hiç kürümsemeyecek. Şerri abi o her tarafı kuşatmış. Yani böyle her tarafa ulaşıyor. Kimsenin böyle ben şurada durursam, saklanırsam, kendimi böyle burada korursam korunacağım diyeceği bir yer Yok. suratını ekşitti ve diyor sırtını döndü. Kimden bahsediyor? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den bahsediyor. Allah sallallahu burada Peygamberini teedip ediyor. Edeplendiriyor. Diyor ki böyle yapma. Enca ehul a'ma o kör a'ma adam geldiğinde. Yani sahabeler öyle mübarek insanlar ki bakın bir olay yaşıyorlar allah Teala kıyamete dek onları bizi andırıyor. Anıyoruz isimleriyle birlikte. Olayı biz de yaşıyoruz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ve ashabı. <Sessizlik> ve mâ yudurîke le'allahu yezzekkâ. Diyor ki Allah-u sen nereden biliyorsun? O sana temizlenmek için, arınmak için geldi. Sana soru soracak, arınacak. Bunun için geldi. اَوْ يَذْذِكَّرُ فَتَنْفَعْهُ zikra. Yahut o ne yapacak? Senden öğüt isteyecek. Nasihat isteyecek. Değil mi? Sahabeler gelip sürekli peygamberimize diyor ki Ya Resulallah اَوْ Bize vasiyet et. Bize öğüt ver, nasihat ver. Çünkü biliyorlar ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onlara cenneti vasıt edecek. Cenneti tavsiye edecek. Cennete götüren yolu gösterecek. Ve biliyorlar ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onları ateşten sakındıracak. Cehennem ateşinden, cehennem yolundan korkutacak. Onun iki dudağından, iki dudağı arasından çıkan sözler çok önemli. Çok dikkat dinlenmesi gereken dört kulak diyor diye dört kulağını açarak böyle. İki kulak yetmez böyle bütün kulağını gözünü açarak dinlenmesi gereken sözler. Sahabelerde zaten onun için sürekli gelip nasihat istiyorlar. allah Teala diyor ki, o diyor öğüt isteyip, öğütü dinleyip, onun aldığı öğüt ona fayda verecek. Kimden bahsediyor allah Teala? Ubey ibn bahsediyor. اَمَّا مَنْ اِسْتَغْنَا Diyor ki, hani o büyüklenenler, mustagniler, bir şeye ihtiyacı olmayanlara gelince... Allah Teala Kitabı Kur'an içinde İkra suresi var biliyorsunuz İkra, ilk gelen ayet nedir ikra orada zenginlerden mustaghniilerden bahsederken ne diyor? En namen istaghna. Nasıl ayet? İna <gülüyor> insan alaytqa İnsan hadi aşar. Haddi aşar, sınırı aşar herkese karşı. Rabbine karşı, peygamberine karşı, insanlara karşı, annesine karşı, babasına karşı. Ne zaman? Kendini zengin gördüğü zaman. Mustagni olduğu zaman. Bu insanın hali böyle. Biraz mustagni, biraz zenginlik bulaştığı zaman ne yapmaya başlıyor? Azmaya başlıyor. Allah Teala diyor ki hani bu mustagniy kendini mustagniy zengin zannedenler var ya fe ente lehu tasadda sen onlarla uğraşıyorsun. Sen onlara yönelmişsin. Ve ma aleyke alla yezakka. Onların arınması senin üzerine bir sorumluluk değil. Sana gelen insanlarla önce meşgul ol. Onlara tebliğ et. Ve emmen ca'ake Sana gelip koşa koşa gelen var ya Sabah koşturarak geliyor. Vahvayakşa <gülüyor> ve korkarak geliyor. Harşet var, kalbinde Allah karşı harşet var, değil mi? Sakınıyor, arınıyor, arınmak istiyor. Fent <gülüyor> anhu Sen böyle olana da diyor Allah Teala, ne yapıyorsun? İgrenmiyorsun. On onla meşgul olmuyorsun. Başkalarıyla meşgul olarak onu bir kenara bırakıyorsun. hanman şe inna Allah Teala sonra diyor ki inna bu Kur'an bir öğüttür. Allah Teala'nın kelamı öğüt almak isteyenlere bir öğüt, nasihat, nasihattir. Ayetleri okuduğunuz zaman böyle ayetler gümgür gümgür böyle bize sesleniyor. Ama anladığın zaman anlıyorsun. Anlamadığın zaman Dinliyorsun, hoca ne güzel okudu maşallah. Diyorsun, kalkıp gidiyorsun. Ama ne dedi? Ne okudun? Ne okundu? Sana allah Teala neyi buyurdu, neyi emretti? Sana neyi yapma dedi ey kul? Neden uzaklaştı? Dedi? Anlamıyorsun. Anlamadığın zaman da ne oluyor bu sefer? Öğüt alamıyorsun. Kur'an-ı Kerim anlamamız lazım. Okumamız lazım. Tabi nasıl anlayacağız? Hem Türkçe malini okuyarak, hem tefsirlerini okuyarak, dinleyerek, anlamaya çalışacağız. Ya bu ayet-i kerimeyi Allah sana ne buyuruyor acaba? Femen şa'a zekâra. Dileyen Kur'an'dan öğüt alır. Dileyen öğüt alır. allah Teala Kur'an-ı Kerim'i çokça düşünmemiz gerektiğini buyuruyor, beğenmiyor. Tedebbür etmemizi istiyor Allah-u Teala. Tedebbür. Peygamberine böyle diyor ki varat tilil Kur'an'ı tertil ile. Kur'an'ı böyle nasıl oku? Tertil ederek. Yani yavaş yavaş anlıya anlıya sindire sindire oku. Sahabeler 10 ayeti ezberler. 10 ayet ezberliyorlar. Onu anlayıp hayatlarına geçiriyorlar. Ondan sonra diğer 10 ayete geçiyorlar. Düşünün. 10 ayeti okuyorlar. O 10 ayeti ezberliyorlar. Anlayıp hayatlarına geçiriyorlar. Ve ardından ardından diğer 10 ayete geçiyorlar. Bakara suresini ne kadar süre içinde bu şekilde ezberleyebileceğini düşünün bir sahabenin. allah Teala kitabında diyor ki اَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ اَمْ عَلَى قُلُوبٍ اَقْفَالُهُ Onlar Kur'an-ı Kerim'i düşünmüyorlar mı? Tedebbür etmiyorlar mı? Yoksa onların kalplerinde mühür mü var? Demek ki Kur'an-ı Kerim okunulup, düşünülüp, öğüt alınması gereken mübarek bir kitap. Bu kitap Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme Cebrail aleyhisselam vasıtasıyla kaç senede iniyor? 23 sene. Sindire sindire yavaş yavaş. 23 sene. Sahabeler ilme, amele, çok hırslı, çok meraklı olan kimseler olmalarına rağmen Peygamberimize gelip "Ey Allah'ın Resulü, her gece de bir hatim yapalım." diyerek izin istemelerine rağmen Aleyhisselatü vesselam onlara ne yapmıyor? İzin vermiyor. Hatta diyor ki Kur'an-ı Kerim'i 3 günden aşağı okuyan Kur'an'ı yapmaz, anlayamaz. 3 günden aşağı okuyan, hatmeden Kur'an'ı anlayamaz. Okuduğunu anlamaz. Diyor ki Kur'an'ı ne yapın? Kaç günde okuyun? Yedi günde okuyun. En son sınır üç günde okuyun. Yani üç günde hatim edin. Yani sahabelere bakın. Dertleri ney? Kur'an'ı Bir günde, üç günde hatmetmek etmek. Şöyle biz kendimize baksak, çevremize, sağımıza, solumuza, cami cemaatine baksak, kaç kişi, kaç günde bir hatim yapıyor? Eğer caminin cuma namazında gelen namaz kılan sayısı bin kişi ise bir kere zaten 900'ü hatim yapmıyordur. Yani acı gerçekten biraz konuşalım. Acı gerçek. 900'ü hatim yapmıyordur. Bir hatimleri yoktur. Böyle Kur'an'ın arasında böyle kağıtlarının olduğu şöyle kağıdını böyle takip edecek. Not alacak. O, o gün işte ben burada kaldım. Yarın buradayım. 900'ü böyle yapmıyor. Geriye kalıyor yüz. 100. 100 tanesi de 30 sene önce Ramazan'da başlamış. Ayet-ayet gidiyor. Hala bitmemiş o, yani. o artık ne zaman biter? Allahu alem. Geriye kalan belki 20 30 tanesi böyle düzenli hatim yapan. 2 ayda bir, 3 ayda bir, 4 ayda bir, 5 ayda bir yapan insanlar. Yani şu yaşamış olduğumuz Karayazı bölgesinde Kur'an-ı Kerim'i ayda bir hatmeden var mıdır diye arasak bulamayın. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ne diyor? Ey Rabbim benim bu kavmin bu kitabı, bu Kur'an ne yaptı? Terk et. terk et. Terk etmiş, terk edilmiş bir Kur'an mı artık bu Müslümanlar tarafından. Evet. Niye? Çünkü insanlar okumuyor bile. Bırakın anlamayın. Ama bizler ne yapacağız? Efendim hem müminler hem kafirler için. Sadece Kafirler değil. Yani terk etmek külli olur. In İnkar ile olur. Ve terk etmek ne olur? Cüz'i de olabilir. Okuyup emri etmek. tabi. Demek ki Kur'an-ı Kerim böyle bir kitap ki bizlerden okunması isteniyor. Ama ölçülü okumak. Bunun en az ölçüsü en hızlı ölçüsü. 7 günde bir ne yapmak bu kitabı? Bu kitabı, güzelimizin kitabını hatmetmek. Bizler de çoluğumuzu, çocuğumuzu ne yapacağız? Bu Kur'an-ı Kerime teşvik edeceğiz. Okumaya, ezberlemeye hafızlar yetiştireceğiz. Ailemizde, çoluğumuz, çocuğumuz bir hatim periyodu olacak. Çünkü allah Teala fi suhafim mukerreme bu ayetler kıymetli sahif sahifelerdedir. Melekler onları kıymetli sahifelere yazmıştır. Merfu'atim mutahharah. Bu yazılı sayfeler yüksektedir ve tertemiz, paktır. Yani bu Allah'ın kitabı ne melekler bile ne yapamıyorlar? Tertemiz olarak yaklaşıyorlar. Yani tertemizler. Temiz olanlar mutahharun. Tertemiz olanlar, pak olanlar yaklaşır. Melekler böyleyken insanlar da bu kitaba yaklaşır, yaklaşacakları zaman ne yapacaklar? Temiz olarak yaklaşacaklar. Tertemiz. Nasıl bir temizlik? Hem imani bir temizlik. Kafere yaklaşmasına izin verilmez bu kitaba. Ancak öğüt almak için böyle kontrollü bir şekilde ona ne olur? İzin verilir. Önce kalbin temiz olacak. Yani imanın olacak. Sonra vücudun temiz olacak. Hem büyük abdestten, yani cunupluktan temiz olacak hem de küçük hadesten, abdest olacak namaz apteşsin olacak ancak o zaman ne yapabilirsin bu kitabı elleyip okuyabilirsin çünkü melekler dahi böyleyken insandan haydi haydi böyle olması lazım ey di sefarah bunlar meleklerdir bu meleklerin elindedir bu kitap kiramin berara onlar Allah Teala itaat eden sözünden çıkmayan melekler onlar allah Teala kitabında ne diyor? يَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ Emrolundukları şeyleri yaparlar. allah Teala bir görev vermiş. Kıyamete kadar demiş ki sen gökyüzünde Allah'ı tesbih edeceksin. Subhanallah, Subhanallah, Subhanallah. Kıyamete kadar o meleğin görevi, ameli ne? allah Teala'yı tesbih etmek. Anıyor. Secde halinde allah Teala'yı tesbih ediyor. Tabi gö göklerle bir yere kadar. Gökler de diyor ki Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam inliyor. meydan inliyor? Şimdiki bu kadar meleğin ağırlığından Allahu Teala'yı tesbih etmesinden inliyor. Kutilel insanu ma akvara. Sonra allah Teala diyor ki tabi bakın konu nereden nereye getirdi allah Teala? Önce peygamberini uyardı. Sonra bu kitap dedi, öğüt alınacak bir kitaptır. Diyor ki kutul ma ekfara. Allah diyor ki bu insan ne namçördür ne kafirdir Yazıklar olsun ona lanet olsun ona Yani Allah Teala onu yoktan var etmiş yaratmış muhteşem bir yaratık insan Allah Teala'nın yarattığı yaratıklar arasında en muhteşem olanlarından bir tanesi bütün nimetlerini Allah Teala bahşetmiş okula kalkıp kime dua ediyor? Kime ibadet ediyor? Kime tapınıyor? Kutlara. Değil mi? Peki Allah da ne namkör oğul. Min ayi şeyin khalaqa. Allah Teala şu soruyu soruyor. Allah Teala onu neyden yarattı? İnsanı neyden yarattı? Şimdi herkes şöyle bir aslına bir dönsün. Neyden olduğunu bir düşünsün. Hepimizin yani böyle güzel eli, güzel parmakları, saçları, başları, burnu, böyle etimiz, tenimiz, rengimiz, her şeyimiz çok güzel değil mi? Her yaşın kendine ait bir güzelliği var. Ama şöyle bir düşün bakalım. Aslın neyden? Neyden yaratıldın? Ana rahmine nasıl düştün? Diyorsun, değil mi? Yani yaratmış hali, durumu ve şu anki bulunduğumuz hal. Allah Teala da bunu soruyor. Deyin min nutfatin halaka. Allah insanı neden yaratmıştır? Bir nutfeden yaratmıştır. Fakat dara sonra takdir etti. Allah Teala nutfeyi ne yapıyor? Başlıyor, şekil vermiyor. Ana rahminde. Artık nutfe şekilleniyor da şekilleniyor. Sımmat sabil yesserah. Sonra diyor ona yolu kolaylaştırmıştır. Yol. Tefsir alimleri bu yolu, ona yolu kolaylaştırmıştır ayetini iki şekilde tefsir ediyorlar. Diyorlar ki ana rahmindeki dünyaya geliş yolunu kolaylaştırmıştır. Çünkü ayetin siyah sıfakına baktığınız zaman allah Teala neyden yaratıldı insan onu nutfeden yarattı sonra ona şekil verdi sonra ona yolu kolaylaştırdı yani doğum yolunu Ana rahmindeki doğum çıkış yolunu koyarız. Bugün doktorlar bile... Gittiğin zaman diyor ki bebek tamam. Yoluna girmiş çıkacak yani artık. Bekleyin doğumu değil mi? Ondan önce bebek daha böyle dolaşıyor. Taklalar atıyor. Sağa dönüyor, sola dönüyor. Kafası yukarıda, sağda, solda. Ama ne zaman allah Teala ona... Çıkış izni verecek. Dünyaya geliş izni verecek. O zaman... Bebek Allah'ın izniyle yoluna, kanalına giriyor. Sebil. allah Teala aynen böyle diyor. Bakın. Sımmet sebiyle yesserah. Sonra yolu ona kolaylaştırdı. Bir tefsire göre de daha genç bir tefsir. allah Teala hak yolu, cennete giden yolu ne yaptı? Beyan etti, açıkladı. Hak yolu da belli, batıl yolu da belli. İnsan dünyaya geldiği andan itibaren... Sürekli ona uyarıcı tavayla var. Annesi, babası, mahalledeki caminin hocası, Yüce Allah'ın kitabı. Günde beş defa allah Teala Allahu Ekber, Allahu Ekber diye ona dinletiyor bu uyarıyı. Değil mi? Allah en büyüktür. Her şeyden daha büyüktür. Haydi namaza, haydi namaza, haydi kurtuluşa. Değil mi? Yani insanın aslında Bahane bulacağı hiçbir şey yok. Allah Teala diyor ya bizler uyarıcı ve müjdeleyici neler gönderdik? Elçiler, rasuller gönderdik. Ta ki insanlara ne olmasın bir mazeret olmasın kıyamette. Bahane. Çünkü insan çok bahane sever. Azıcık sıkıştığı zaman insan anında ne yapmaya başlar? Yan anlatmaya başlar. Özellikle borç ol borcu olan insan. Peygamberimiz öyle diyor. Borcu olduğu zaman insan diyor çok yalan söyler. Söz verir. Hemen o anda düşünse belki 40 yıl aklına gelmeyecek şeyleri şeytan ona böyle söyletti. Kıyamette de böyle bahaneler olmaması için insan bahane olmaması için Allah-u Teala peygamberler göndermiş, elçiler göndermiş. Kitaplar göndermiş. Bunların en sonuncusu olan, en mübareği olan değiştirilemeyecek olan, Bozulamayacak olan kitabını göndermiş Bu da Kur'an-ı Kerim. Diyor ki Allah Teala: "Sümme ematahu fe akbara." Ardından Allah Teala insanı dünyaya getirdi, ona yolu gösterdi, yoluk olaylaştırdı. Sonra onu öldürür. "Sümme ematahu" insanı öldürür. "Fe akbara" sonra kabire gömer. Yani kabre sokar. Hepimiz <gülüyor> Elhamdülillah <gülüyor> Elhamdülillah Ehlikumullahu <gülüyor> Veslebalikum Hepimiz Burada beni dinleyen, ben de dahil bulunan herkes bir gün omuzlara kaldırılacak tahta tabutun içinde böyle bir soğuk gün olabilir yahut yazın bir sıcak günü olabilir. Koştura koştura bizi toprağa Götürecekler. Herkes bunu yaşayacak. Kimse üstlenmese de, üzerine alınmasa da, başkası için bunu düşünse de, evet Battal ağabeyi taşıyacağız. Ama sen, ya biz daha genciz, daha yolun yarısı, yaş 35, yolun yarısı eder gibi bir inanış olmayacak, düşünce olmayacak insanda. Her an ölüm sana gelebilir, sıra sende olabilir çünkü Allah-u seni bu şekilde yaratmış. Her nefis ölümü tadacak. Her nefis ölümü tadacak. Allah-u Teala diyor ki seni insanı öldürecek ve kabre sokacak. Bu da Allah'ın bir nimeti kabre gömülmek. Şimdi bazen çekirgeler basıyor bir yere. Bir yere geliyorlar bir ölüyorlar. Hepsi toprağın üzerinde kalıyor. Ne oluyor bu sefer? başlıyor kokmaya kediler köpekler de öyle öldüğü zaman eğer yolun kenarına bırakıldıysa çöpe atıldıysa orada nasıl bir koku oluyor çok kötü bir koku oluyor Allah-u Teala'nın bir rahmeti Adem aleyhisselam'ın biliyorsunuz iki oğlu birbiriyle kavga ediyorlar zalim olan kıskanç olan oğlu diğer salih olan oğlunu öldürüyor Sonra bir bakıyor ki Allah-u Teala bir karga gönderiyor. Karga geri kazıyor ki oraya şey gömecek. Karga leşini, kuş leşini gömecek. O da vay bana diyor. Yani insanın toprağa gömülmesi bile Allah'ın bize verdiği büyük bir lütuf. Nimet. Küçürsenize insanlar sizin Böyle bedeninizin yanından geçiyorlar Ölmüşsünüz şu duvarın dibine bırakmışlar sizi Gübre olmanız için Aleykümselam Toprağa koymuşlar kenara Uğraşmamışlar bile Kazıp da gömelim de Şehrin dışında bir mezarlık olsun da Böyle bir şey olmamış Gelip geçerken Gelip geçerken Bakıyorlar da Ne koktu burada ne kadar çok kötü kokuyor bunun ölüsü. Dahi elhamdülillah denmiyor. Yani insanın toprağın altına gömülmesi bile bir nimet. Allah Teala bizlere onu öğretmiş. Onu bile belki düşünmüyoruz. Böyle diyoruz ki, düşünsenize bunu öğretmeseydi Allah Teala, bizden bunu istemeseydi, hayatın bu şekilde, insanlar öldüğü zaman bir kenara bırakıldığını düşünün kediler gibi, diğer farklı varlıklar gibi ne olurdu halimiz? Her zaman yaşayacak kendimize kokusuz, temiz yerler aramaya başladık. Toprağa gömülmek bile Allahu Teala'nın büyük bir lütfu. Çok büyük bir lütf. allah Allahu Teala şöyle işte diyor ki: "Summe ematuhu Allah Teala onu ne yapar? Öldürür ve sonra kabre götürür. "Summe idaşa sha'a Dilediği zaman, dilediği zaman Allah Teala onu tekrar ne yapacak? Gönderecek. İşte Mekkeli müşriklerin bir türlü kabul etmedikleri, inatla kabul etmekleri şey bu. İçin haftaki ayeti kerimelerden de hatırlayın. allah Teala onlara sizi yoktan var eden, ilk yaratan Allah nasıl olur da bir daha yaratmaz diye böyle hüccetler, deliller, ayetler çarpıyor onlara, veriyor. Tabi onlar da aslında böyle bir çelişki içinde ama inat, var ya inat ondan dolayı bir türlü yok diyor atalarımız, babalarımız, nasıl gelecekler tekrar? Sürümüş olan kemikler nasıl olacak da bir daha toplanacak? Ya bu kemiği üst üste koyan, Kur'an-ı Kerim'de ona diyor. Üst üste koyan. Sonra onu etlen, giydiren, Allah değil mi? Bunu yoktan var eden, hiç yok iken, bu şekilde var eden Yüce Allah ise, şimdi, vücudumuzda 360 küsür eklem var, kemik parçası var. Bunların her birini bir araya getirip bunu ayağa kaldırmak çok zor bir iş. Biz için. Değil mi? Yani tıp fakültelerinde bakın böyle iskeleti tutmak için böyle bir sürü şeyler yapıyorlar. Hareketsiz o iskelet. Ama biz böyle yani yatıyoruz, kalkıyoruz, elimizi kaldırıyoruz, oturuyoruz. Bunların hepsi yani muhteşem hareketler kaybettiğimiz zaman anlıyoruz. Biraz bel foto olunca insan ya oluyor ne büyük nimetmiş böyle insanın aşağı uzanıp da aşağıdan bir şey alması diye değil mi? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki bir hadis kitabında bu hadis hem Buhari'de geçiyor hem Müslim'de geçiyor. Ebu Hureyre radıyallahu anhu rivayet ediyor diyor ki "Kullu buniy adema yubla." Kullu buniy Ademoğlu oğlu lan herkes ama herkes biraz sonra gelecek istisna bu hadiste istisnasız genel bir şey. Herkes çürüyecek toprakta kaybolacak. İstisna yok. Ancak diyor illa acabe'z-zenb. Zenb illa acebe zeneb. Ancak kuyruk sokumundaki o kemik hariç Herkesin bedeni çürüyecek. Min hu ve fihi yurakkebu. Diyor ki aleyhissalatü vesselam, insanoğlu ondan yaratıldı. Yani kendi kendimizi düşünsek herhalde ana yaratıldığımız merkez beyin deriz ama yaratıldığımız yer orası. Oradan yaratılacaksınız, yaratıldınız, yaratıldık. Ve toprağa girdiğimizde, çürüdüğümüzde, toprakta eridiğimizde, toprakla karıştığımızda Vücudumuzdaki tek çürümeyecek, kalacak olan yer neresi? Yine orası. Ondan sonra oradan tekrardan dirileceğiz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki bir hadis bana diyor cuma günü bol bol salavat getirin. Allah'ın yeryüzüne gelen, melek, gezen melekleri vardır. Bu melekler diyor bana sizin salavatlarınızı ulaştırır. Böyle dolaşan, gezen melekler var. Her birinin bir görevi var. Bunlardan bir kısmı da yeryüzünde dolaşıyor. Her zaman özellikle Cuma günleri de Salavat-ı şerifeleri Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme getirilen salavatları Ne yapıyorlar? Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme götürüyorlar. Sahabeler diyorlar ki Ey Allah Resulü Nasıl olacak sen kabrinde Yok olup gittikten sonra Eridikten sonra Toprakta kaybolduktan sonra Yani sen nerede olacaksan Sana nasıl getirecekler ki selamı? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki Allahu Teala toprağa peygamberlerin bedenini yemeyi ne yapmıştır? Haram kılmıştır. Yani peygamberlerin bedenleri bu az önce söylemiş olduğumuz hadisten müstesna, yani çıkarılmış. Ama bizler toprağa girdiğimizde aynı gün başlıyoruz. Toprakta kaybolmaya toprağa giriyoruz. Etimiz önce başlıyor şişmeye. Sonra bir yerden en zayıf noktadan patlıyor. balon gibi. Kurtlar, hayvanlar, toprağın içinde bulunan bakteriler, haşerat hepsi bizi böyle hızlı bir şekilde tüketmeye başlıyor. Ta ki bizim neremiz kalıyor en son? Kemiğimiz kuyruk sokumundaki o kemiğimiz. Ona biz ne diyoruz Türkçe'de? Evet, evet Arapça'da bunları acıbo zanem. Ama Türkçe'de onun başka bir ismi daha var dene dersen. Ne kuyruk sokumu. ama bir, bir şey söylüyorlar. Şu an aklıma gelmedi o isme. O o kemik Allah'ın izniyle toprakta çürümüyor. Toprak onu Allah izin vermiyor ona. Toprak onu ne? Toprak onun atmıyor. Uyuluk, Yok uyluk değil yani. Evet. Uyuluş, Evet. yani tabi onu bilmiyorum denemedim de, yani <gülüyor> ama yani e, şimdi bizler birkaç gündür onunla konuşuyoruz arkadaşlarla değiniyoruz ona da e, müşahhit olan somut olan bazı şeyler var biz görüyoruz onları ama bir de bunların ardında olan bazı hakikatler var bunları da göremeyebiliyoruz adam işte diyor ki beni yakın de denize atın ki inanışa göre işte toprağa gir girmeyin, toprak beni yemesin, çürütmesin. Ee, Tabi bu adam böyle kurtulacağını zannedebilir ama yok. allah Teala bizim görmediğimiz o alemde, kabirde onu nasıl toplar, nasıl onu kabirde azap eder, nasıl sorgu suale çeker, onu Allah biliyor. Buna kadir mi? Kadir. Şüphesiz. Değil mi? Yani bizler bu dünyanın kurallarına göre 2 artı 2 eşittir 4 diyoruz ama bu, bu dünyayla alakalı bizim böyle çok daha çevremizle alakalı bir kural bu. Bu dünyadan böyle bir çıkın içeri bakın. Yani acayip şeyler oluyor, oluyor. oralarda. Onun için e, vahiy bize haber veriyorsa diyorsa ki insandaki burası. Acaba buzdam sürüm yenecek, toprak onu yemeyecek, bitirmeyecek. Biz ne yapıyoruz iman ediyoruz, işittik ve itaat ettik diyoruz. Tabii e, ayetin diğer kalan bölümlerine gelecek. Onu önümüzdeki haftaya bırakacağım Allah mervelese. Allah Teala insan diyor yediği yemeğe baksın falyan zoril insanu ile taamhi. Aynı topraktan bu da çıkıyor arabada kullandığımız benzini de çıkıyor. Birisini içiyoruz, birisini içersek, içmezsek ölürüz, birisini içersek. Değil yani? İkisini de aynı böyle toprağa kadarak. Hatta öbürkünü, o benzini, bunu aramak için yola çıkıyorlar. Bunu ararken buluyorlar. Bir bakıyorlar ki, buradan maden çıkıyor. Allah-u Teala yediğinizde bir bakın diyor. Sonra örnekler veriyor. Zeytin ağaçlarından, hurma ağaçlarından şeyden, hurma ağaçlarından bahsediyor. Ve diyor ki ve ve abba. Amer ibn Khattab radıyallahu anh sahabelerde tabi kimin eğitimi var? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Önce Ebu Bekir'den getirelim rivayeti radıyallahu anh Ebu Ubeyd el-Kasim rivayet ediyor bunu Ebu Bekir radıyallahu an okuyor ve fakiyeten ve ebbe. diyorlar ki Ebu Bekir e, nedir yani bu abba? Çünkü Kur'an-ı Kerim'de bazı lafızlar var. Arapça kelimeler var. O gün için o Mekke'de, Kureyş'te belki kullanılmıyor olabilir, çok kullanılmıyor olabilir. Bazen ne yapıyorlar? Soruyorlar bu nedir diye. Veya o da tefsirini bilmiyorlar, mahiyetini bilmiyorlar. Ebu Bekir radıyallahu an diyor ki ey semain tazluni ve ayu arz entikluni in qultu fi kitabillahi ma la alem diyor ki eğer Allahu Teala'nın kitabı ile ilgili bir ilmim olmadan bir şey bilmeden konuşursam hangi gök beni gölgelendirir altında tutar hangi yer beni diyor üzerinde taşır korkuyor Ömer bin Hattab radıyallahu anh'dan gelen rivayet Bu rivayet İmam Taberi tefsirinde zikrediyor. Diyor ki Ömer bin Hattab "قد <gülüyor> أَرَفْنَا الْفَاكِهَةَ فَمَا الْأَبْ" Diyor ki Ömer radıyallahu anh "Fakiye'nin ne olduğunu biliyoruz. Fakiye ne demek? Meyveler. Ve ebba Tabii çayırlar. Allah Teala çayır yani hayvanların yediği otlak. Bunlar sizin için yaratmıştır. Bu Ebba'yı böyle diyor yani nasıl bir şey acaba? Nasıl olur? Şekli nedir? Böyle biraz ardına düşüyor. Ondan sonra, sonra diyor ki Ömer'e de ya diyor biz diyor tekellüften. Ne demek tekellüf? Yani böyle varsayımlarla konuşmak, varsayımlarla sorular sormak gibi şeylerden diyor ne olduk? Ne yolunduk. Şimdi bugün birçok insanın televizyonlarda orada burada konuştuğu konular var. allah Teala'nın apaçık beyan ettiği konular var. Bunların ardına düş öğren oku. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin apaçık beyan ettiği hususlar ve konular var. Aleykümselamünaleyküm. Bunun ardına düş sor. Bir de bizlere beyan edilmemiş, açıklanmamış meseleler var. Bunların da ardına yapmamak lazım. Düşmemek lazım. Dün bir örnek verdik. Allah Teala Adem aleyhisselam yarattığında Adem Aleyhisselam yarattığında meleklere ne diyor? Ademe secde edin. Hepsi secde ediyor. İblis hariç, şeytan hariç. Ardından şeytan tabii kibirlenince, büyüklenince Allah Teala onu kovuyor. Ona mühlet veriyor, süre veriyor. Bu olay yaşanıyor. Sonra Adem ve Havva'ya Adem, ve Havva Adem babamızı Hava anamıza diyor girin cennete orada yaşayın. Ancak diyor şu ağaca yaklaşmayın. Sonra birden Allah Teala bize şeytanın onların ne yaptığından haber veriyor. Kandırdığından. Şimdi şeytan nasıl girdi tekrardan oraya? Orası hangi cennet? Nasıl oldu? Bunun bize bir faydası var mı? Yok. İlim elde diyor ki yani eğer gerçekten bir faydası olsaydı Allah Teala bunu bize yapar, Rasul bize bunu beğen eder. Şimdi bakıyorum adam bununla alakalı konuşuyor. Ruh bize bu kadar yakın olan, bize bu kadar yakın olan herkesin içinde olan, değil mi? Bedeninin içinde olan bir şey. Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme de gelip soruyorlar. Nedir o Ruh <gülüyor> Ruhdenen bir şey var. Ama nedir? Nedir bu ruh? Her gün bizimle beraber olan yani biz, biz, biz dediğimiz zaman hem ruh hem beden. Açıkla bakalım. Nedir? Peygamberimize bile sorduğunca ne diyor? Allah diyor ki Allah dedi ki o Allah'tan bir emirdir. Bu kadar açıklama. Bundan ötesi yok. İşte bizler de ne yapmayacağız? Buna tekellüf deniyor tekellüf. Ee, bunu sizin sorduğunuz soruya binen değil, yeri geldiği için söylüyorum ki dün akşam da geçti çünkü. Açıklanan, beyan olan şeyleri okuyacağız, öğreneceğiz. Onun dışındaki şeylere böyle pozitivist, modernist yaklaşımlarla yaklaşıp da kendimizi ne yapmayacağız? Böyle şüphelere, böyle şeylere düşürmeyeceğiz. Bugün insanların en büyük sorunu o. Bir şeyin peşine düşüyorlar, ardına düşüyorlar. Araştırayım derken oraya giriyor, buraya giriyor. Doktor bile diyor şu anda mesela, gidin doktora. ciddi bir hastalık varsa sakın ha diyor, internetten okuma. Yani hastalığını internetten okuma. Çünkü ne var? Çok yanlış bilgi var. Profesör diyor ki sakın. Çünkü yani bu hastalığın bir altyapısı var, bir gelişme durumu var, tedavi yöntemi var. Ama adamın birisi hastalığı tanıtmak için yazmış bir şeyler oraya. Bir şeyler de söylemiş, şöyle yapmak lazım, böyle yapmak lazım. Genel konuşmuş. Doğru da olabilir ama senin haline uygun olmayabilir. Aynı şekilde. Yani sakın ha televizyondan böyle açarken, internetten filan, bakayım acaba ne diyor, diyor, ne oluyor dememek lazım. Hüce Allah'ın kitabını, kendi kitabından, muteber tefsirlerden, hadis kitaplarından, Buhari'den, Müslim'den, de mi? Ebu Davud'dan, Tirmiz'den, Nesai'den, İbn-i Öğrenmeye çalışmak lazım. Kaynağına inmeye çalışmak lazım. Okumayıp anlamaya çalışmak lazım. Evet. Güzel Allah bizleri kitabı Kur'an-ı Kerim'i anlayanlardan eylesin. Onunla amel edenlerden eylesin. Amin. ve hamdik